da aynı şeyi söylemek istiyor da rivayet muhtelif. Herkes aslında güzeli tarif ediyor ve güzellik bakan gözde. Efendim, Alçuhan'ın kenarında hare ben yani böyle halk edebiyatına dair telmihlerle hatırıma getirdiniz. Alçuhan'ın kenarında hare ben, ne dedim de gücendirdim yare ben On parmağım, kan delettim, mum ettim, el yarandı, yaranmadım yâre ben. <gülüyor> Öyledir tabii, Yara sadece seven yaranamaz, sadece hakiki aşık yaranamaz. Yoksa o her tarafta av yapmaya, e, ceylan avlamaya meillidir Hakiki aşığı ise görmezden gelir. Öyle ya onun avlanmaya ihtiyacı yok, o zaten tuzaktadır. O zaten içeridedir, onu nazar itibari almaz. Ve şairlerimiz bu şekilde sevgilinin kendisine ilgisiz davranmasını aşkın yüksek mertebesi sayıp övünürler. Benden tereddütü olmadığı için bana cilve yapmıyor der. O başka avlarla meşgul çünkü ben kesin garanti durumdayım yani. Hakiki aşık olmaya delil sayarlar. Neler köpürdü orada? <gülüyor> ben e, Pertev'den bir beyt paylaştığım. Evet çok hüzünlü bir beyt aslında. Şöyle diyor can u Canan arasında vardı bir can sohbeti Can o can, canan o canan, sohbet ol sohbet değil. Allah Allah. Can ve canan arasında, seven ve sevgili arasında bir can sohbeti vardı. İkinci Mısra sadece benim tespit edebildiğim üç ayrı anlama sahip. Daha fazla sıra da vardır muhakkak. Bir, ilk anlam, can o can, ne can o can, ne canan o canan, ne de sohbet o sohbet Eskisi gibi, şey yani. eskisi gibi değil yani. Tadı kaçtı yani. Üçüncü <gülüyor> anlamı, can o can, fakat ne canan o canan ne de sohbet o sohbet. Ha ben aynıyım ama evet. sevgilideki eski vefa yok. Sevgilideki hiç vefa yok canım. evet. Üçüncü anlamı ise, can o can, canan da o canan ama sohbet o sohbet Buna değil. Buna rağmen ortam müsait. Mevzu değişmiş, <gülüyor> belli ki araya başka me me meseleler girmiş, mevzular evet. girmiş. Evet. Oldukça hüzünlü bir halin ifadesi. İkinci beytinde de şöyle söylüyor. Bir mahalde dün dil-ü dildarı gördüm. Vah vah. Yar o yar. Aşık o aşık. Ülfet. Ol ülfet değil. Allah Allah. Yine Allah aynı Allah. anlamı farklı bir şekilde <gülüyor> ifade ediyor. Ben gördüm diyor dili ve dildarı aşığı ve e sevileni, maşuku gördüm ama o eski lezzet yok. Ney o ney hemdem o hemdem sohbet ol sohbet değil mey o mey alem o alem işret ol işret değil şimdi tay hatemleri sirkatle olmuş namdar tay o tay hatem o hatem himmet ol himmet değil o ona nazire olduğunu sanıyorum yani 60 yıl kadar sonra doğmuş olan Yenişehirli Avni Bey de benzer şekilde yahu Herkes eskiyi arıyor, özlüyor. Zamanından memnun, memnun olan kimse yok galiba. Bu kadar haklı mıyız yoksa? Şöyle de bir şey var tabii. Eskiler çok cömertti, himmet ehliydi demiş birisi de. Cüneydi Bağdadi cevap vermiş. Böyle birine yardım etmek, himmet etmek arzuladığın bir şeyse etrafında muhtaç çok. Şikayet etme, o günü yaşat. Yap yani Elinde, elinden gel. Ya şikayet etmek yerine tabii. O güzel, andığımız, özlediğimiz güzellikleri yaşamaya ve yaşatmaya devam etmek. Tabii ki en doğrusu karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yakıvermek en güzeli. Galip, evet. mağlup duruyorsun. Çok estağfurullah. <gülüyor> ee, Hocam ben e, Nabi Merhum'dan bir beyit paylaşmak istiyorum. Ee, gönül bir camı renk halude döndü köhne revzende. Zamanıyla ana ayineyi alem nüma derken. Bir daha tane tane oku Ağır bir şey okudum şimdi. Gönül bir camı renkâlüde döndü. Köhne revzende. Zamanıyla ana aynı Alem âlem derken. Allah Allah. Aynı nümâna çok ağdalı bir biçimde. Ki, çek... Evet ki e, bir vakitler gönlümüzü cihanı seyrettiren bir ayna <gülüyor> yerine koyuyorduk. Şimdi o güzele vurduğunca şu köhne dünyada renklere karışmış bir kadehe döndü diyor. İtibarı Ve kalmadı. yine Şeyh Galip aşığın ile ilgili. Mürekkeptür vücudu ta ezel yekpâ resûz işten, anasırdan uşşaka düşen, anasırdan meger uşşaka düşen olmuştur düşer ateş. Anasırdan meğer olmuştur uşşaka düşer ateş. ateş. Şeyh Galip sen ateş gazeline falan yanıyorsun bugünlerde anladığım kadarıyla değil mi efendim? <gülüyor> ya orada bir yangın var. Ateş ve lifli gazeline... ancak bir yanıştandır aşıkların evet. diyor. Hava, su, toprak, ateş olan dört elementten acepev ateş midir Aşım payına düşen diye ekliyor. Efendim, ateşin zıddı su. Suyu teşkil eden iki element hidrojenle oksijen. Biri yanıcı, biri yakıcı. Yani her şey ateş aslında ve onun nazire olduğu, kendisinden önce gelen bir başka büyük şair, nail Merhum'dan yani çok kışkırttın artık bir, bir ateşte ben söyleyeyim. Evet. Cihan-ı vahdetin bir renge dönmüş unsuri çağrı, gül ateş, bülbül ateş, nevbahar ateş, hazam ateş. Siz diyor bilirsiniz ya toprak ateş hava sudan oluştu alem. Doğru bilirsiniz ama diyor vahdet cihanının dört unsuru da ateştir diyor. Seven de ateş, sevilen de ateş, ilkbaharda ateş sonbaharda. Allah Allah ateş çok fazla aman ateşi düşürelim. Buraya, su lazım. <gülüyor> Buraya. Buraya su lazım. Buraya su lazım. fuzuli de tam bunun tersine diyor ki. A bu gündür gün de var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden günbedide var su. Görüyorsunuz başıma gelenleri değil mi efendim? Görüyorsunuz vaziyetimi yani. Ab yundur günbedide var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden günbedide var su. 32 beyitli su de ikinci beyitte her şeyi su renginde görüyorum. Şu dönen gök kubli acaba su rengine mi oyandı? Yoksa ben sürekli ağladığım için? Bana mı öyle geliyor? Gözyaşımın arkasından baktığım için mi her yeri su görüyorum? Diye çok güzel bir benzetme. Allah göz yaşından mahrum etmesin. Göz pınarları kuruyanlar hamet fukaralarından etmesin. Adamın Abi. iyisi öyle tarif edilmiş efendim. İçi ağlarken yüzü gülendir. Gece ağlayıp gündüz gülendir demişler. Yani ağlamadan gülmekte olmaz. Ağlamayan birinin gülmesi çok af buyurun sırıtmak olur efendim. <gülüyor> İçten gülebilmek için ağlamak lazım ve fakat eee Sözü size teslim etmek lazım efendim ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yine ağzınıza <gülüyor> sağlık <gülüyor> hepinizin. Olmayın. Evet biz yine e, şu anda bir yıldız örneği verelim sevgili konuklarımız. E, halk müziği, halk edebiyatından, halk müziğinden e, beslenerek Türk müziği formları arasına katılmış bir yıldız örneği. Seher vakti senin ahlız ah.